Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kardeşlerim bugün 31 Aralık 2016 son gün cumartesi. Bugünkü dersimizde ehemmiyetine mebni olarak kafirlerin bayramına hürmet göstermek ve onları kutlamanın Müslümanlara getirecek olduğu zararlar. Yani Müslümanları kafirlerin bayramlarını kutlamak ne gibi tehlikelere düşürür? Dilimizin döndüğünce bundan bahsetmeye çalışacağız. Allah subhanehu ve teala bana anlatabilme kabiliyeti ve söylediğimle amel etme durumunu yazsın. Size de iyice dinleyip anlayıp hayatınıza tatbik edip Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği safi ve kafi olan dinde dosdoğru yürümeyi sağa sola inhiraf edip de haktan ayrılmamayı yazsın. Yerleşen. Evet. Müslüman toplumların içinde bir sürü sıkıntılı durumlar var. Bunların başlıca nedeni Yahudileri, Hristiyanları ve diğer şirk ehline Müslümanların özenmeleri. Bu yatıyor. Ama bu özenme ilim, bilim, teknik ve fen konularında olmayacak. Yani bir kafir füze icat etti diye Müslüman füzeyi kullanmamazlık yapmayacak. Yeri gelecek kullanacak ondan daha Güzelini icat edecek Mesela diyelim gözlük kullanmamazlık yapmayız Efendime söyleyeyim Çeşitli ev aletlerini Kullanmamazlık yapmayız çünkü insanlar bunda nedir Birlikte muhtaçdırlar Kafir icat eder Müslüman kullanır Müslüman icat eder kafir kullanır Bizim Nehyettiğimiz Sakındırdığımız mesele bunlarla alakalı Mesele değil Bizim sakındırdığımız mesele, itikaden Müslümanlar kafirlere benzemeyecekler. Onlardan hiçbir şekilde esinlenme üstünde olmayacaklar ve ameli şekilde de onlara devamlı şekilde muhalif olacaklar. Evet, Müslümanların kafirlerin örf ve adetlerini hoş görerek onlara benzemeleri, onların yaptıklarını yapmak için çaba sarf etmeleri, onların gibi olma hususunda adeta onlarla yarış içine girmeleri cehennem ehlinin arkalarına düşmeleri demektir. Müslümanlardan başkası cennete girmeyecek Allah'ın izniyle. O zaman Müslümanların neyi var? Akideleri var, amelleri var. Çeşitli şekilde safi ve kafi bir durumda yaşayacak oldukları bir hayatları var. Zira onların en son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam gibi bir peygamberleri var. Lakin kendisine göre bir şey yapmak isteyenlerin bir kısmı da bu şekilde yapmak istiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle, bir da Allah Azze ve Celle, Peygamber şeyi Vesselam'ı bize numune olarak gösterdiyse bizim artık başka şey numune olarak algılamamız caiz değil. Evet. Şimdi Onları izleyenlere, kafirleri izleyenlere sanki şu hadis-i şerif o günden Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından söylenilmiş gibi bir durum var. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın burada biraz sonra zikredeceğimiz hadisinin muhatabı adeta kafirleri İktibas eden, onların yaptığı gibi yapıp onların hal ve etvarıyla hallenen kimselerdir. Muhatabı bunlar. Elhamdülillah biz öyle kimseler değiliz. Yani kafir dediğinde zaten hepimizin tüyüne yapıyor? E, tiken tiken oluyor. Müslüman kafiri duyduğunda ona muhabbet beslemeyecek. Muhabbet beslemeyecek. Onun olduğu gibi, onun yaşadığı gibi yaşamaya özenmeyecek. Ama kafir deyince de hemen onu tutup alnından vurmayacak. İlk önce davet edecek. Eğer o saldırıda bulunursa, bizim dinimize, diyanetimize, Kur'an'ımıza, sünnetimize, vatanımıza, o zaman onun halinden gelebilirsek gelebileceğiz Allah'ın izniyle. Ama kim olursa olsun bizim vazifemiz hemen öldürmek değil. Hemen öldürmek değil. Önce davet etmek, eğer saldırıyorsa, saldırıyorsa o zaman icabına bakmak. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler bu hadis Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadis. Yani müttefakun aleyh olan bir hadis. Sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç, uyacaksınız. Efendimiz buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Kardeşlerim bugüne özel olarak çünkü ders biraz uzun sürecek e, ayeti kerimelerin ve hadis-i şeriflerin metinlerini okumayacağım. Çünkü bir sürü ayet bir sürü hadis e, zikredeceğiz. Onları zikrettiğimizde vakit biraz daha ne yapacak? Uzamış olacak. Sadece e, meallerini bugün sunmak istiyorum. Neden? Zamandan kazanalım diye. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siz sizden öncekilerin yoluna batıl ehline yani Hristiyanlara Yahudilere, Buzilere yahut da herhangi bir din mensubuna, batıl din mensubuna ne yapacaksınız? Karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Onlar kertenkele deliğine girse siz de peşlerinden gireceksiniz. En azından girmeye çalışacaksınız. Sahabe-i kiram Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takip edeceğimiz taklit edeceğimiz kimseler Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır dedik diye ne yapıyor soruyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam o zaman cevap veriyor ya kim diyor. Bizde en yakınlar Hristiyanlarla Yahudiler. Biz Budistleri efendime söyleyeyim, o öküze maymuna tapanları ne yapmadık görmedik bilmiyoruz. Şintoistleri bilmiyoruz ama bizim arzımızın olduğu yerlere en yakın din mensupları Hristiyanlar ve Yahudiler. Hakimin müstedreğinde sahih bir şekilde gelen bir başka rivayet var. İçlerinden biri yani onların içlerinden biri. Sokakta annesiyle zina yapsa siz de yaparsınız buyurmuş Aleyhisselatü vesselam. Bundan 20-30 sene önce. 20-30 sene önce. Hiç görülüyor muydu? Bir kızla bir genç el ele tutuşsunlar, sarmaşsınlar, yol kenarlarında öpüşsünler. Görülmüyordu. Bizim dinimize... Bizim örfümüze, bizim ananemize bu muhalifti. Ama fitne fizyonlar o kadar çoğaldı ki artık yüzlerce binlerce kanal oldu. Herkesin elinde birer tane alet ne yapıyor? Oturuyor, sabahtan akşama kadar kanal değiştiriyor. Küçücük çocuklar bile ne yapıyorlar? Bu fesadı izliyorlar. Kardeşlerim göz görünce akıl ne yapıyor ve kalp? Bunlarla iştigal ediyor. Eğer sen kendini hakla iştigal ettirmezsen, batıl seni ne yapıyor? Kendisiyle iştigal ettiriyor. E şimdi ne oluyor? Her yerde pislikler var. Her yerde Kur'an'a, sünnete, İslam'a muhalif davranışlar var. Hani Resulullah Aleyhisselam buyurdu ya, onlar analarıyla beraber mücamatta bulunsalar siz de yapacaksınız diye. İşte onlar ne yapıyorlar? Yapıyorlar Avrupa ülkelerinde çıplaklar kampı varmış. Elhamdülillah e, görmedik ama duyuyoruz sağdan soldan. Bizim de kulağımız var. Biz Müslümansak hayrı da duyacağız, şerri de duyacağız. Hayrı duyduktan sonra hayra talip olacağız. Şerri duyduktan sonra da ondan imtina edeceğiz. Çünkü insan bilmediği kötülüğe düşebilir. Bildiği kötülükten çekinir. Bakıyoruz her türlü pislikler oluyor. E bizim memleketimize de başladı 25-30-40 seneden beri. Neden? Çünkü kafirlere bir özenti var bizde. Amerikalı, İngiliz. Ne olmuş Amerikalı, İngiliz? Amerikalı bir gence sorduğunda Türkiye tarih e, tarihte, Türkiye, Atlas'ta nerede var vallahi haberleri yok bilmiyorlar. Onlar sanıyorlar ki Türkiye efendime söyleyeyim Afrika'da bir ülke haberleri yok ama bize ne yapıyorlar hangi bataklık varmış Amerika'da Amerika'nın petrol rezervi neymiş Amerika'nın para birimi neymiş bana ne Amerika'nın para biriminden petrol rezervinden bataklık mevkileri neredeymiş batsınlar orada Bize ne yaptılar bu şekilde batıl batıl fikirler aslı astarı olmayıp bize faydası dokunmayacak bilgilerle bizi ne yaptılar Amerika arşığı yaptılar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu onlar da ne yaptılar? Kendi pisliklerini bize ihraç ettiler. Ve biz de onlardan aldık yani bu pislikleri. Bunlara da ne adını koyduk? İlericilik adını koyduk. Subhanallah. Hayvanlar o zaman hepsinden ileri. Hiçbirinde libası yok. Hiçbirinde utanmak, arlanmak, haya duygusu yok. İstedikleri yerde yapıyorlar. Subhanallah. Evet kardeşlerim bugün hayatımızın her safhasında öyle bir hale geldik ki çoğu Müslümanı inancı, ameli ve yaşayışı sebebiyle küfür olan insanlardan ayıramaz duruma geldik. İslam'da haram olan, günah olan şeyler şimdi işlenilmeye başladı. Hem erkekler tarafından genç delikanlılar tarafından hem de genç kızlarımız tarafından. Yani biz erkekler olarak Resulullah'a ve onun erkek sahabelerine özenmemiz lazım. Bizim karılarımız, kızlarımız, bizim hemşirelerimiz de analarımıza özenmesi lazım. Ama biz özeneceğimiz kimseleri kafirlerden seçtik ve bu da teşvik edilmekte. İşte bugün de o teşviklerin en büyüğü, en camisi husule getirilmekte. Ne tarafından? devlet tarafından. Hangi kanal olursa olsun yılbaşı diye ne yapılıyor? Çeşitli dansözler oynatılıyor, içkiler içiliyor, zinanın çeşitli efendim merhaleleri hayata tatbik ediliyor, insanlar adeta teşvik ediliyor. Nereye? Vallahi cehenneme. Subhanallah. Subhanallah. Hatta o kadar ki bu insanlara sorulduğunda sen Müslüman mısın diye onlar sadece elhamdülillah ben de Müslümanım demekten öte din adına hiçbir şey bilmiyor. Televizyonları izlemişseniz hani dini duygulara yakın kanalları izlemişseniz sokak konuşuyor. Caddedeki insanlar diye programlar var. Adam soruyor. Peygamberin kim? Atatürk diyor. Bunun peygamberi Atatürk. Peygamberimizin ismi ne diyor? Hz. Ali diyor. Allahu billahi min'şşeytanirracim. Dört halifeyi sayabilir misin diyor? Bir şey sayamıyor. Ama futbolcuları, voleybolcuları, rakkaseleri say dediğinde Ne 40 tanesini arka arkaya ne yapıyor? Sayıyor. Subhanallah. Bunlar bir grup insan. İkinci grup bir insan var. Din namına hiçbir şeyi bilmediği halde, hiçbir yaşantısının dine uygun olmadığı halde bu kimselere dini bir mesele sorulduğunda her şeyi biliyor ve her şeyden sana haber veriyor. Bana göre diyor olmaz diyor. Mesela İslam'a göre baba öldüğünde malın paylaşımı erkek evlat iki tane alır bir hikmet var ama bunda kız evlat bir tane alır hemen burada bu ne yapıyor fakihe kesiliyor de kesiliyor olur mu diyor öyle kadın diyor zayıf kadına diyor iki hisse vermeli Zen ee, kuvvetli olan diyor erkeğe diyor bir hisse vermeli burada diyor sizin diyor anlamadığınız diyor bir hikmet var doğru biz anlamıyoruz o hikmeti sen anladın maşallah Allah erkeğe iki hisse verdi, sen bir hisse veriyorsun. Allah kadına iki hisse verdi, sen bir hisse verdi, sen iki hisse veriyorsun. Sen biliyorsun, ortalığı topluyorsun yani. Böyle diyor, bu olmaz diyor, bu adaletsiz diyor. O zaman diyor, erkek de iki almalı, kadın da diyor ki almalı. Hani diyor, inna ya ye'mur bil adil diyordu. Baba ba, ba, ayeti de biliyor ha. Ayet Kur'an'dan bahsediyor, delili Kur'an'dan getiriyor. İnna ya ye'mur bil adil. Adal, Allah Celle Şanuhu adaletle emreder ve adaletle emrolunmasını ister. Bak diyor burada diyor adaletsiz. Gördünüz mü? Ha bunlar da dinden hiçbir şey. Haberi olmadığı halde her şeyi bildiğini iddia eden bir grup. Üçüncü bir grup var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslami çizgiyi muhafaza etmek için her türlü gayreti sarf ederler. Resulullah böyle yaptı ben böyle yaparım. Allah Azze ve Celle böyle dedi ben böyle tutarım. Bunu söyleyenler. Evet. Biz bunlardan olalım. Biz dinimize ihanet etmiş olmayalım. Bu iki grup kendilerine zulmeden grup. İslam'a ihanet eden grup. Ne diyorlar? Biz çağdaşız diyorlar. Çağdaşız. Çağdaş İslam ismiyle süslü poşetler içerisinde de bazı durumları laf kalabalığı yaparak ne yaparlar? İnsanların önüne koyarlar. Ve çoğu insanlar da ilimsiz olduğundan dolayı bunların yapmış olduğu oldukları bu propaganda ya da ne yapıyorlar? Kanıyorlar. Ne diyorlar? E kardeşim sahabe-i kiram insan mı? İnsan. E sahabe-i kiram insansa bunlar hata edebilirler mi? Hata edebilirler. Yanlış anlayabilirler mi? Anlayabilirler. O zaman peygamber aleyhissalatü selamdan gelen hadisleri yanlış anlamış olabilirler mi? Diyorsun ki olabilirler. O zaman diyor bak Kur'an'a muhalif, sünnet'e muhalif diyor bir sürü ne var? Hadis var. Hadis usulünden, hadis bilgilerinden bir haber olduğundan dolayı bak ne yapıyor? Şeytan ona ilham ediyor. Hadisler hususunda Müslümanların İçine bir şüphe ve tereddüt düşürme hususunda çaba sarf ediyor. Buna da kendilerince istedikleri gibi mana verebiliyorlar mı? Veriyorlar. İstedikleri gibi de evirip çeviriyorlar. Dinden haberi yok bu adamın. Dini ilimlerden haberi yok. Hadis ilimlerinden de haberi yok. Ama şeytanın kendisine vermiş olduğu ihvayla ne yapıyor? Her şeyden haberdarmış gibi davranıyor. Evet, Ayet ve hadisleri kendi hevalarına göre eğip bükerek de çağdaş İslamlarını Onlara göre bir çağdaş İslam var, bir de çağ dışı İslam var. İşte kendileri ürettikleri çağdaş İslamlarını akıllarınca çağa uygun hale getiriyorlar. Evet kardeşlerim, bu tip insanlar maalesef sayılamayacak kadar çok, bunu kimse ne yapmaz, inkar etmez. Sokağa çıktığımızda, medyayı birazcık takip ettiğimizde bunların e, ne kadar bol olduklarını seslerini ne kadar gür çıktıklarını görüyoruz. Evet, bu kişiler İmam Ahmed'in rahimahullah sahihinde geçen "Siz o gün çok olursunuz, ancak sellerin önüne kapılan çerçöp gibisinizdir" diyen hadisi şerifteki nitelemeye uygun olan kimselerdir. Yani ismi Ahmed, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatıma, Ciddiqa olacak ama. Nüfus kağıdında Müslim, Müslim'e yazacak ama akidesiyle, ameliyle, seyri sülüküyle, davranışlarıyla kafirleri aratmayacak nitelikte olacaklar. Yani hiçbir yaptırım gücü olmayacak. Selin önündeki çöp gibi olacak. Rüzgarın önündeki kazal, kurumuş yaprak gibi olacak. Rüzgar buradan esecek bu tarafa Buradan esecek bu tarafa Kimin dili biraz kuvvetliyse Kim böyle allı pullu laflar yapıyorsa Ne yapacak? Onu tasdik edecek Neden? Çünkü sağlam bir Kur'ani bilgisi yok Sağlam bir hadis bilgisi yok Sağlam bir fıkıh bilgisi yok Cahil İşte onların Cahilliğine Ne yapıyor kişiler? İstedikleri binayı üstlerine koyuyor evet bu kişiler Müslüman olduklarını savunurlar ve devamlı şekilde İslam adına da ahkam keserler maşallah barakallah mikrofonu sana vermez sabahtan akşama kadar konuşur konuştuğu incir çekirdeğini ne yapmaz doldurmaz ama o konuşur evet Gelin görün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakıp da başka başka sünnetlere, yollara tabi oldukları için onların kendi anlayışlar, anlayışlarına göre yaşadıkları ve savundukları, kendi uydurdukları İslam sebebiyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dini değil, kendi uydurdukları İslam sebebiyle ve bu yönde yaptıkları çalışmalarıyla Allah Subhanahu ve Teala da Müslümanları zafere ulaştırmasın. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun öldürülen, kesilen, biçilen, tecavüz edilen yurdundan, memleketinden olanlar, yakılanlar, yıkılanlar Müslümanlar. Eğer gerçekten biz Kur'an ve sünnete göre Müslüman olsaydık onlar ne yapamayacaklardı? Bizim en kudretli olduğumuz zamanlardaki yaşadığımız haşmetli ve heybetli zamanımızdaki gibi bir durum yaşayacaktık. Onlar bize diş geçiremeyecekti. İşte biz onları devamlı şekilde taklit ettiğimizden dolayı kültür cihetiyle, kültür cihetiyle, Onların kültürlerine benzer bir kültür edindiğimizden dolayı adeta maddi ve manevi şekilde onlara benzediğimizden dolayı onlar bizim üzerimizde hegemonya kurmaya başladılar. Evet. Üçüncü grup. Yani... Allah'ı seven, Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünün de kendilerini sevdikleri bir grup var dedik. Allah Azze ve Celle dileriz bizleri o grup içinde haşruca eyler. Allah Azze ve Celle'nin hidayetine erdirdiği ayaklarını bu dinde sabit kıldığı kimseler bu kimselerdir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulullah'ın Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tam olarak uyan kimselerdir. Hani seçmece almazlar yani pazardan patates alır gibi. Ayet varsa hakkında aleyh rahsü ve Sahih bir rivayet varsa en doğruyu Resulullah konuşur. Ben bunu anlayamazsam bile bunun bir hikmeti var diyecek. Ona amade olacak. Evet bu kimseler bu dinin dosdoğru çizgisinden asla dönmez ve bu çizgi üzerine ölürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i Müslim'de geçtiği üzere böyle olan kimseler için şöyle buyurmuştur. Düşmanın zarar veremeyeceği hak üzere sebatkar bir fırka kıyamete kadar var olacaktır. Her türlü cihetten, kafirlere benzemekten en fazla sakınanlar işte böyle olan Müslümanlardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıyamete kadar İslam üzere, hak üzere sebatkar davranacaklardır dediği kimse. Kimseler Resulullah aleyhissalatü vesselamın. Evet, onlar kafirlerin yaşantılarını asla taklit etmezler. Bu takdirde şereflerini kaybedeceklerini bilirler. Eğer kim kafirleri taklit ederse bir zaman sonra kafirlere benzeyip İslam'daki şereflerini kaybedeceklerini bilirler. Ancak kafirlerin bizim yaşantımızı taklit etmeleri onlar için büyük bir şereftir. Bir Müslüman kafiri taklit ederse bu şerefsizliktir ama bir Müslüman İslam'ı o kadar güzel yaşadı ki onların yaşamış olduğu İslam'ın güzelliğinden dolayı kafirler eğer bir Müslüman'ı yahutta da Müslüman cemaati taklit ederlerse bu da onlar için ne yapar? Derece derece şereflerinin artmasına sebebiyet verir. İlk önce taklit ederler, ondan sonra ne yaparlar? İbret alır, Müslüman olurlar Allah'ın izniyle. Ama hani şimdi? Hani? Kim İslam'ı en güzel şekilde yaşıyor da aramızda bizden sebep, bizi gördüklerinden sebep adamlar din, batıl dinlerini değiştirip hak olan İslam'a geliyor. Biz İslam'ı dosdoğru yaşayabiliyor muyuz? Yalancılık bizde, sahtekarlık bizde, kafirleri... Taklit etmek bizde, onların şekillerinde yeğinip, onların şekillerinde giyinmek de bizde, her türlü maskaralık bizde. Adam söylüyor, siz de namaz kılmıyorsunuz, biz de namaz kılmıyoruz. Siz Müslümansınız, biz kafiriz size göre. Siz de zina ediyorsunuz, biz de zina ediyoruz. Siz Müslümansınız, biz de Hristiyanız. Siz oruç tutmuyorsunuz, biz de oruç tutmuyoruz Ramazan'da. Siz Müslümansınız, biz de Hristiyanız. E ne fark var aramızda? Ha sadece ismim Hasan, onun ismi Hans. Ondan mı? öyle ismi Hasan diye adamı cennete koymayacaklar. Evet kardeşler. Şunu iyi bilelim. İzzet Allah Subhanahu ve Taala'nın ve vermiş o kendisine izzet vermiş olduğu Resulullah'ın ve bunun yanında da bütün müminlerindir. Eğer müminler Allah ve Resulü'nü taklit ederlerse, onları dinlerlerse Allah'ın Celle dediklerini tutup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına giderlerse. Evet. Bu kurtuluş ile müjdelenen fırka dışında kalan ve birinci maddede zikretmiş olduğumuz ehli kusuran, ehli nedamet ve ehli zillet içinde ihanet fırkası ki Allah subhanehu ve teala bizleri onlarla birlikte olmaktan muhafaza buyursun. Zifiri karanlık içinde sonlarının ne olacağı belirsiz bir şekilde ömür çürütmektedirler. Yani İslam'dan haberi yok ama kendini Müslüman sanıyor. İslam'la hiçbir alakası yok ama ne yapıyor? İslam adına söz söylüyor. İslam'dan adamın neyi yok? Bir tek kelimesi yok. Söz söyleyecek bir tek durumu yok. Allah Azze ve Celle bunlardan elemez Evet, Allah korusun tevbe edip Allah Azze ve Celle'ye dönmeden ödürlerse varacakları yer ise cehennem ateşinden başka bir yer değildir. Biz Onlara yine ne yapmayız? Lanet etmeyiz. O insanlara da e, Allah Azze ve Celle hidayet etsin diye dua ederiz. Evet. Kardeşlerim her kul için cennette de cehennemde de bir ne var? Yer var. Yani hiç kimse herkes cehenneme gitse onların cennetteki yerlerini bize vermeyecekler. <gülüyor> tamam mı? Herkes cehenneteki yerine ne yapacak? Gidecek ya da cehennemdeki yerine gidecek. Evet, ikinci bölümde zikretmiş olduğumuz kişiler ise deliller üzerine oynayıp onları eğip büken, çağdaş diye tabir eden neydi belirsiz, köksüz ve ruhsuz yaşayışlarına dayanak arayan fırkaya gelince... Yine bunlara da lanet etmiyoruz. Allah Azze ve Celle hidayet etsin diye dua ediyoruz. Böylelerini Allah Azze ve Celle'ye dönmeye davet ediyoruz. Bak adamların neyi var? Dillerinde bir söz var. İslam diyorlar, Kur'an diyorlar, sünnet diyorlar, hak ve niyet diyorlar ama aşura çorbası gibi istedikleri şekilde karıştırıyorlar. Allah'a dönmelerini istiyoruz. Sırat-ı müstakim üzere yaşamaya çağırıyoruz. Cehennem ateşine götürücü hevalardan sakındırmak istiyoruz. Yani bu kişiler uyansınlar istiyoruz. Kendilerine gelsinler, Allah ve Resulü'nün yoluna dönsünler. Evet, inanıyoruz ki onların kafirleri taklit etmelerinin, Esas sebebi bilgisizlikleridir, basiretsizlikleridir ve iman zafiyeti ayrıca kendilerini dost doğru yola çağıracak örnek şahsiyetlerden de mahrum olmaları. Bir çocuk kullu mevludun yulad al fıtrat'ı İslam. Her doğuş, her doğan İslam fıtratı üzere Doğar, Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onu terbiye edenler, anneleri, babaları, Hristiyansa Hristiyan yapar, Mecusi ise Mecusi yapar, Yahudi ise Yahudi yapar. Bak Müslüman yapar demiyor Rasulullah. Zaten İslam'ı kabul edecek şekilde o şekilde yaratılmış. Elinde bir demir var, sen de körük sahibisin. Örsün var, çekicin var, yatırıyorsun ateşin içine kızdıktan sonra istediğin şekilde eğip büküyorsun. Bu da aynen böyle. İşte bunlar ne yapmışlar? Kendilerine Kur'an ve sünneti öğretecek gerçek mümin, muvahit olan ulemanın dizinin dibinde İslam'ı öğrenlemişler. İşte kardeşler burada bize ders anlatan kişilerin gerçek ehli sünnet olmaları çok önemli. Herkes ağzını açtığında ne yapıyor? Cevahir sanki saçıyor. Öyle değil. Öyle değil. Bakacağız kimin sözü Kur'an'a paralellik arz ediyor. Kimin yaşantısı sünnetle paralellik arz ediyor. Bu adamın sözünü dinleyeceğiz. Yani yaptığı iş ayrı, söylediği söz ayrı demek bu adam ne yapmıyor? Söylediklerine inanmıyor ki hayatına tatbik etmiyor. Evet kardeşler. Bu kafirlere benzemenin en belirgin özelliklerinden biri de onların yılbaşılarını kutlamak, Noellerine iştirak etmek. Şimdi bu kadar konuştuğumuz mesele neydi? Bir e, mukaddime gibiydi, öyle kabul edin bunu. Bu vesileyle Noel ve yılbaşı adıyla bilinen bozulmuş Hristiyanlık adeti üzerinde bir nebze durmak istiyoruz şimdi kardeşlerim Noel ayrı şey yılbaşı ayrı şey yani bunları ayrı ayrı yere koymak lazım Noel nedir yılbaşı nedir Noel Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor bunlar sanıyorlar ki Hz. İsa Aleyhisselam 25 Aralık'ta doğmuş. Yanlış. Neyle yanlış? Kur'an'ın nasıyla yanlış. Kur'an'ın nasıyla yanlış. Allah Celle ve Ala Meryem Validemize Aleyhisselam ne diyor? Bir arkın yanında, su arkının yanına gitmesini, oradaki bir kurumuş Hurma ağacının sallamasını Taze ve kuru hurmaların Üzerine düşmesini Ve onlardan yemesini Emrediyor değil mi Nerede görülmüş Bir buçuk metre Kar yağdığında Hurma ağaçlarında hurmanın olduğunu Var mı öyle bir şey Hurma Yazın devşirilen bir meyve. Yazın. Demek ki Hz. İsa Aleyhisselam Meryem Validemizden yazın doğmuş. Neyle istimbat ediyoruz? Neyle istimbat ediyoruz? Ayeti kerimeyle. <gülüyor> 25 Aralık. Adam boyu kar. İsa Aleyhisselam'ı doğurttular bunlar. <gülüyor> evet Doğu Ortodoks kiliseleri yani Ermeni Kilisesi Jülyen takviminde de 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak tarihine de kadar Noel'i ne yapıyorlar? Bu Hristiyanlar kutluyorlar. Yani 6 Ocak'la 25 Aralık 11 gün kutluyorlar bunu. 11 gün. Ya subhanallah. Hazreti Meryem valide 11 gün mü sancı çekti Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirebilmek için? En zor doğuran hayvan fil, o bile ne yapıyor? 2 saat içinde doğurup çıkarıyor yavrusunu meydana. Allah hidayet versin. Evet kardeşler, Hristiyanlar işte ne yapmışlar? Bu Noel yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğunu sandıkları günle Julian takvimine göre sene başını birleştirmişler bu 10 günlük zamanı. Bu yılbaşı da yeni yıl takviminin husule geldiği birinci gün olarak kutlanıyor. Evet Ülkemizde ise ne hikmetse halkın %99'u Müslüman olmasına rağmen 31 Aralık'ta Hristiyanlar gibi yeni yıl kutlamaları yaparlar. Kıbrıs çıkartması da, Kıbrıs çıkartması da yeni yılda olmuştu biliyorsunuz zamanında. Ne yaptılar? Her türlü silahlarla, her türlü savaş aletleriyle onlar da yılbaşını kutladılar ve orada Müslümanları öldürdüler. Yahut da çoluğu çocuğu öldürdüler. Yılbaşılarını öyle kutlamışlardı. Hatırlarsanız Kıbrıs çıkartmasında. Kıbrıs'a saldırdıklarında. Evet, ne yazık ki alınan bir kararla da 1 Ocak tarihli resmi gazetede yeni yıl tatili ilan edilmiş. Arkasından da memleketimizde bir sürü fesat meydana çıkmıştır. Yeni yıl kutlamalarıyla bir sürü Fesat meydana çıkmış Ve kültürel bir Deformasyon olmuştur Evet kardeşlerim Şimdi Allah Celle Şanuhu Mayda Suresi 17. Ayeti kerimede Bakın bu kafirleri Yahudileri ve Hristiyanları Nasıl zemmediyor e Allah Celle Şanuhu Yahudileri ve Hristiyanları zemmediyor da kendileri Müslüman oldukları halde Yahudilere ve Hristiyanlara özenen sözde Müslümanları taltif mi ediyor? Evet, Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Maide suresi 17. ayeti kerimede. Allah Celle ve Ala üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Bak bunlar Hristiyanlar. Evet, bu insanlar, yani Hristiyan olmadıkları halde, Yahudi olmadıkları halde, bizim gibi gafil Müslümanlar, onların uydurma bayramlarını kutlarlarken, Mesih Aleyhisselam'a ve onun doğum, hatırasına iftira etmektedirler. Allah'a iftira ediyorlar. Evet. İsa aleyhisselam ve Meryem validemiz aleyhisselam onların yaptıklarından uzaktır ve bunların hepsini de yarın ahirette Allah'ın Celle ve Aleyhi huzuruna çıktıklarında inkar edeceklerdir. Onlar kurtaracaklar paçayı. Zaten kurtulmuşlar. Birisi peygamber, birisi peygamberin anası. Ama biz ne yapacağız bakalım? İşte onlar bu uydurma yalanlar ve bozuk inançlarla Allah subhanehu ve teala'nın hakkında hiçbir delil indirmediği ve selim fıtratın nefret ettiği amelleri işlemektedirler. Bugün Hangi günahlar işlenecek? Bu günahlar işleniyor. Ama bugün de bu günahlara püskül takılacak. Döf olacak. Yani katma kat makat olacak. Daha fazla bu günahlar katlanacak. Onlar nedir? İçki, zina, israf ve her türlü kötülük bu günahların içine dahil olacak bu gecede. Sabaha kadar. Evet. Gariptir ki Müslüman toplumun birçoğu Yahudi ve Hristiyanları taklit edip onların küfri bayramlarına uyduktan sonra da Müslümanlıktan söz edecekler. Yani hem kafirler gibi yaşayacak ama Müslümanlardan da Müslümanlıktan da ne yapmayacak taviz vermeyecek. İki tarafı da maşallah iki gözlü terazi gibi dengede tutacak. Evet, bu şekilde davranmaları peşinden bununla da yetinmeyip ilericilik ve uygarlığın Yahudi ve Hristiyanlara uymaktan geçtiğini de zannederler bu kişiler. Çünkü insan gözünde yücelttiği kimsenin hal ve etvarını ne yapar? Taklit eder. Bugün ne oluyor? Bir... Ee, şarkıcı çıkıyor, kafasının burasını alıyor, burasını e, badana fırçası gibi bırakıyor. Bakıyorsun ki Subhanallah, bizim gençlerimiz de burayı tıraş ediyorlar, burası badana fırçası gibi. Halbuki kaza, Rasulullah Aleyhisselam böyle bir e, tıraş şeklini ne yapıyor, ne hediyor. Bir bakıyorsun aya pantolonun paçaları adamın ayağının altında sürünüyor. Tuvalete giriyor, pise batıyor. Yolda gidiyor, pise batıyor. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapmış? Kâbe'nin keminden üstünde olmasını bize emretmiş. Cehennemdedir diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Eğer etekler Kâbe'nin kemiğinden aşağıya inerse. Ama bugün peygamber dinlenilmiyor. Çıkmış efendime söyleyeyim bir rakın rovcu Adam takmış bir sürü zilleri, pülleri efendime söyleyeyim, zincirleri orasına burasına. Bizim vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Bizim de hemen bakıyorsun onun gibi zincir takıyor, zil takıyor, bilmem ne takıyor. Güzel bir elbisesi var. Adam ne yapmış? Atmış cileti. Tülertmiş onu. Her tarafı açıkta her tarafı yahu sen elbise giyersin sıcaktan korunmak için elbise giyersin soğuktan korunmak için yahu elbiseni niye kesiyorsun be adam o güzel aldığın elbiseyi ha? Ha, Hava barapar oradan. La ilahe illallah Evet kardeşler bu şekilde davranmalar bunların dinlerinden uzaklaşmalarının ve kafirlerin uşağı haline gelmelerinin bir başka göstergesidir. Oysa <gülüyor> bu kimseler bilseler ki İslam insanoğlunun yegane şerefi yüzyıllar ötesinden insanoğlunun Bilim ve istikamet menbaıdır. Tarih buna şahittir. Allah Celle, Celle Şanuhu'nun dini, şeriatı düzeni dışında kalan bütün şeriatlara, düzenlere muhalefet etmek, onların din, gelenek ve bayramlarının tamamına, yeme, içme, giyim ve kuşamlarına da ve onlara aykırı davranmak, dinimizin temel kaidelerinden birisidir. Yani küfürle alakalı bir şeylerine biz ne yapacağız? Allah. Karşı çıkacağız. Onlara has bir giyim kuşam varsa muhalif olacağız. Evet. Ama normal bir giyim kuşamsa normal bir elbise ise bunu giyebiliriz. Allah. Evet. Kardeşlerim bu konuda bütün delillerin tümünü ortaya koymaya tabi gerek yok. Aksine söz konusu delillerden birkaçı bile yapılan bu hareketlerin tehlikesini açıklamaya yeterlidir. Hayra nasihat edenlerin az olduğu günümüzde dinimizin aslından olan nasihatleşme prensibini de böylelikle ihya etmiş olalım inşallah. Allah Azze ve Celle Câsiye Suresi 18. ayeti kerimede ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ buyuruyor. Yani sonra seni de din konusunda bir şeriat sahibi yaptık ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ona uy. Yani şeriatın kaidelerine uy. وَلَا تَتَّبِعُ اَهْوَا اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin arzularına da uyma. Şimdi yüzlerce seneden beri Müslümanlar ne yapmışlar? Gerçekten Müslüman gibi yaşamışlar. Ne zaman? Avrupalılarla içli dışlı olmaya başlamışlar, İslam'ı terk etmeye başlamışlar. Onları taklit etmeye başlamışlar. Artık heybetleri, asaletlerde de kaybolmuş duruma gelmişim. Evet, Şeyhülislem Ebu'l-Abbas Herrani Rahimahullah şöyle diyor. Burada bilmeyenler, la-i'alemûn, yani burada bilmeyenler sözüne Allah'ın Celle ve Ala şeriatına aykırı davranan herkes girer. Bunlar cahiller. Hakkı bilmiyorlar çünkü. Yahut da hakkı biliyorlar da isteye isteye ayak diretiyorlar. Patinaj yapıyorlar batılda. Hevaları kavramının içerisine de müşriklerin işledikleri amellerin hepsi girer. Çünkü hiçbirisi bunların ne değildir? Nasih bir davranış değildir müşriklerin işledikleri. Hepsi hevadan hepsi nefsani duygulardan intişar eden e, ortaya çıkan davranışlar. Evet. Onların bu davranışları onların kendi dinlerinin gereğidir. Halbuki biz İslam dinine müntesibiz. Onların dini geleneklerini, göreneklerini adetlerini inkar etmekle memur ve yükümlüyüz. Yine Bakara suresi 145. ayeti i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan işte o zaman sen de zalimlerden olursun. Allah Azze ve Celle bizi öğretti. Neye itibar edeceğimizi, neden kaçınacağımızı da bize bildirdi. İşte bu ilim geldikten sonra sen Kaçınacak olduğun şeyleri işlersen, ittiba edecek olduğun şeylerden kaçarsan zalimlerden olursun diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşler, ehli Sünnet müfessirlerinin bu konuda icmağı vardır ki bu ayeti kerimede onların tüm yaşantılarına muhalefet etmenin zorunluluğuna yani muhakkak muhakkak onların bütün hayatlarına ne yapacağız? Muhalif olacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sağ elimizle yiyip sağ elimizle içmemizi emretti. Bu kafirler ne yapıyorlar? Bıçağı sağ eline alıyor, dirgeni, çatalı sol eline alıyor, eti kesiyor sağ eliyle, sol eliyle ağzına götürüyor. Halbuki kendi karnını doyururken şeytanın da karnını doyuruyor. Bak sen bunu bu şekilde yapıyorsun. Nereye gidersen git şimdi Türkiye'nin neresine gidersen git. Lokantaya oturduğunda bıçak sağ tarafa konur, çatal sol tarafa konur. Yani kafirin örf ve adeti gelmiş benim memleketime yerleşmiş. Böyle. Sıkımı ye sıca sol eliyle yiyor. Ve bunu da bunu da ilericilik olarak görüyor. Resulullah ne diyor aleyhisselam? sahabe kiramın küçükleri çocuklar, anneleri babaları tarafından gönderiliyordu peygamber aleyhisselatü vesselamın yanına. Çocuklar görsünler Resulullah nasıl yiyor? Nasıl içiyor? Nasıl davranıyor? Enes radıyallahu anhü 10 sene diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ettim. Bana diyor öf dahi diyor demedi. Ve anlatıyor Enes. Ben diyor çocuktum. Sahan diyor ortaya konulduğunda böyle güzel tatlı leziz bir şeyler olduğunu et olduğunda diyor karıştırır dururdum diyor. Yemeğin orasını burasını. hop Ötekinin önünden de alırdım bizim çocuklarımız da yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes'e dönüyor. Ne diyor? Ey Enes önünden ye ve sağ elinle ye. Bak Peygamberin Aleyhisselam'ın küçücük bir çocuğu bile öğretmesi nasıl? Önünden yiyeceksin sağ elinle yiyeceksin. Adam yüz yaşına gelmiş ne yapıyor? Çatalla sol elinle yiyor. Bu muhalefet değil mi Peygamber'e? Nereden geldi bu? Senin seyrettiğin televizyon programlarından geldi çağdaşlık adı altına Evet. yani biz hiçbir mevzumuzda ne yapmayacağız? kafirlerin yaptığı gibi yapmayacağız Allah Azze ve Celle Bakara suresi 104. ayeti kerimede çok enteresan Hele bunları kaydedin, evde gidin bir bakın bakalım. Bunlar ne için nazil olmuş? Hiçbir ayeti kerime boş iş olsun diye nazil olmamış. Muhakkak sebebi nüzulü var. Allah Azze ve Celle buyuruyor, Ey iman edenler, Ra'ina demeyin, Unzurna deyin, Söylenenleri dinleyin, Kafirler için acı veren bir azap vardır. Kafirler geldiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ra'ina ya Muhammed dediler. Ne demek? Ha, bizim çobanımız Muhammed. Ra'ina kelimesi bana bak bizimle ilgilen manasına da geliyor ama ra'i Arapçada çoban demektir. Yani bizim çobanımız Muhammed. Bakın Dillerini eğdiler, büktüler, büzdüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı üzmek için. Yahu mübarek. O elin kafiri, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı üzmek için iki manaya gelen bir kelimeyi kullanıyorsa, sen neden Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın emrini tutmuyorsun? O adam dininin göre vazifesini yapıyor. Sen kimin emrini yerine getiriyorsun? Öyle değil mi? Yarın nasıl gideceğiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna? Ey Allah'ın Resulü Allah'ın izniyle bize şefaat et diyeceğiz. Diyebilecek miyiz? Vallahi diyemeyeceğiz. Çünkü o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyleyecek belki. Sen de kimsin? Ben seni tanımıyorum ki. Ne benim yolumdan gittin, ne salatü selam getirdin. Melekler senin ismini kaydetsinler benim özel defterime. Sen de kimsin? Aynı sana benzeyen bu da var. Böyle derse ne diyeceğiz? Nasıl tanıtacağız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kendimizi? Unzuruna bize bak biz de ilgilen demek. Ama ikinci bir manaya ne yapmıyor gelmiyor. Ama ra'ina kelimesi geliyor. Onlar ra'ina kelimesini telaffuz ederken Ey Muhammed bizimle de alakadar ol. Bu manada kullanmadılar. Bizim çobanımız Muhammed dediler. Allah da Azze ve Celle Arapça kelimeyi kullanırken dahi sakın sakın peygamberinizin yanına gidince ra'ina demeyin, edebinizi takının, unzurna deyin. Bak bir kelime ya bir kelimeyi kullanıyorsun sen. Kafirin bir ke kullandığı bir kelimeyi kullanıyorsun. Allah ayeti kirme getiriyor Celleş Anu. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği işleri yapan kafirleri sen taklit ediyorsun. Ayette gelmeyecek bundan sonra. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam vefat etti. Gördünüz mü meselenin vehametini? Bir kelime kafir söylüyor. Allah nehyediyor Celle Şanihun. Onların söylediği, telaffuz ettiği gibi telaffuz etmeyin diyor Allah. Biz onların yaptığı gibi yapıyoruz. Ondan sonra da maşallah, barakallah, cennetin on birinci katından yer isteriz Allah'tan. Bismillah. Varsa cennetin on birinci katı helal olsun sana ben izin veriyorum git otur. Bismillah. Evet, i̇bn Kesir Rahimahullah bu konuda şöyle söylüyor. Ayette söz, davranış, bayram, gelenek ve ibadetlerinde ve diğer tüm işlerinde kafirlere, uyanlara acı bir azapla cezalandırılmaları gibi ağır bir tehdit vardır diyor. Evet. Yine Ebu Davut'ta geçiyor bu söyleyeceğimiz rivayet ve sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyuruyor. Herkes bunu biliyor. Men teşebbehe bi kavmin fe huve minhum. Bunları ezberleyin. Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır acaba bugün yavurlar gibi kadeh tokuşturanlar hindiden yiyenler tombala çekenler sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar televizyonda rakkase seyredenler ve ondan sonra zaten bu insanlar içecekler içkiyi bilmem ne yapacaklar sabahleyin namaza kalkmayacaklar zaten eğer gerçekten bunların imanı olsaydı bunları yapmayacaklardı kimin Ümmeti adı altında bunlar haşrücem olacak acaba? Muhammed Aleyhisselam vallahi olsa bunları kovar böylelerini. Bu hususta da hadis var. Peygamber Efendimiz buyuruyor Aleyhisselam. Benim diyor havzımın başından bir zümre diyor kovuldu. Ya Rabbi, ümmeti dedim. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetim. Bırak, bu havuzdan içsinler. Havuzdan içmeye, havuzun suyundan içmeye layıktırlar derim. O zaman diyor Allah subhanahu ve teala, bana şöyle diyor seslenir. İnneke la tedri ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ma ahdesu ba'dek. Allahu akbar. <gülüyor> Sen bilemezsin ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen bunları ümmetinden sanıyorsun ama bilemezsin bunlar senden sonra ne modalar işlediler ne bidatlar çıkardılar. Senin sünnetinden nasıl inhiraf ettiler. O zaman Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? O zaman diyor, ben diyor derim ki, Sühkan sühka ya Rabbi. Uzak olsunlar ey Allah, uzak olsunlar. Havuzumun başından uzak olsunlar dünyadayken sünnetimden getirdiğim dinimden uzak oldukları gibi. Hadi. Oma arsalnake illa lil alemin sırrı mazhar olan peygamber yarın ne yapacak? Kürkü değiştirecek bize. Neden? Bizim yapmış olduğumuz işten dolayı. Allah Celle Şanuhu başka bir ayet-i ne diyor? Allah diyor Celle ve Ala size ikramını, inamını değiştirmeyecek. Ne zaman değiştirecek? Siz diyor hal, tavır ve yaşantınızı değiştirdiğiniz müddetçe Allah size ikramını değiştirmeyecek. E biz değiştirdik, Resulullah'a küstük, o da bize. Biz burada küstük, terk ettik, o da yarın ahirette küsecek, o da biz orada terk Evet kardeşlerim, bu dilen yani Ebu Davut'ta geçen bu hadise göre Müslüman olmayanlara benzeyenleri, yani kendisini İslam'a nispet edip de Müslüman olmayanlara benzeyenleri şiddetle bir kınama var. Şiddetle bir kınama var. Kim nasi bir şekilde hayat süren ehli takva ve salih insanlara benzerse yarın ahirette bu salih olan kimselerle ne yapacak? Haşr olacaklar. Kim de Yahudi ve Hristiyanlara benzerse o da onlarla beraber dirilecek. İsteyen peygamberlerle dirilmek isteyen peygamberler gibi yapsın. Yahudilerle, Hristiyanlarla batıl din ahalisiyle Mustafa şunu istiler mi? Batıl din ahalisiyle dirilmek isteyen de <gülüyor> peygamberi terk etsin. Peygamberin izinden gidenleri terk etsin. Bu fasit ve fasık olan kimselerin yollarına düşsün. Evet. Sahih-ül zikredilen, geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bizden başkasının sünnetiyle, buradaki sünnet tutulan yol demek. Bizden başkasının sünnetiyle yani gittiği yolla amel eden, o yola intisap eden bizden değil. Bir başka hadiste, başkalarına benzeyen bizden değil. Yahudi ve Hristiyanlara da benzemeyin. Yahudilerin selamı parmaklarıyla, Hristiyanlarınki elleriyle işarettir. Yani onlara bu konularda bile muhalif bulunun buyuruyor. Yani selam verirken dahi eğer biz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyeceğimize parmağımızla, elimizle selam vermekten bile bak ne yolunmuşuk. Selam, selam. Halbuki Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ev şu selama buyuruyor, selamı yayın aranızda. Bak selam verirken dahi onların hal ve hareketleriyle hal ve hareket tutmamamızı peygamber bize emrediyor. Halbuki biz aynı onlar gibi yeğer, aynı onlar gibi giyer olduk artık. Bir Hristiyanla bir Müslüman yan yana gelse, bir Hristiyanla bir Yahudi yan yana gelse, onlar bile ne yapıyor giyim kuşam tarafından ayırt ediliyor ama bir Müslümanla bir Hristiyan yan yana gelse hangisi Müslüman, hangisi Hristiyan belli değil. Evet. Bunların tümü onlara benzeme hakkında ise ya kafirlere uyan. Benzemeyin diyor Allah'ın Resulü. Bak benzemek bile caiz değil. Ya aynısını yapıyorsan siz duydunuz mu? Allah baba taş eder diyenleri. Var bizim insanımız arasında. Allah baba taş eder haşe kella. Vallahi İslam dininin temeline dinamit koymaktır bu söz. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Duydunuz mu bu kelimeyi? Kimin sözüne benziyor bu? Hristiyanların sözüne benziyor. Baba oğul ruhul Kudüs. <gülüyor> Subhanallah. Subhanallah. Demeye sormuşlar. boynun eğri. Şöyle bir dönmüş bakmış. Nerem demiş doğru ki. Allah hakkı için bugün insanlarımızın yaşadığı Dinin hangisi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dinine benziyor? Sadece Kur'an ve sünnet deyip Kur'an'ı ve sünneti sahabeyi kiram efendilerimizin algıladıkları, anladıkları, hayatlarına tatbik ettikleri gibi tatbik edenler ancak Allah ve Resulünün istediği gibi din tutanlardır. Onlar kimler acaba? Bunların tümü onlara benzeme hakkında ise ya kafirlere uyan, onların örf ve adetlerini benimseyen, Müslümanları küçümseyip onlardan uzak duran, kısaca küfrü ve tam küfri değerleri hayatının ayrılmaz bir parçası kılan kimsenin hükmü nedir İslam'a göre? Kahrolsun şeriat de. Ondan sonra geber, gel efendime musallat taşına musallat ol. Bizim ahmak Müslümanlar da namazını kılsınlar seni. Ölen şeriatı istemiyordu. Şeriata göre ölen adam yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır, gömülür. Bu adam şeriat düşmanıysa götür kuyula bunu. Domuz kuyular gibi, köpekleşi kuyular gibi. Domuzu gebertiyoruz köylerde. Bırakmıyoruz onu orada. Açıyoruz bir. Çukur, kakalıyoruz onun içine. Kakala bunu da onun içine. Yahut da hangi dine iman ediyorsa, inanıyorsa ver onların saliklerine gitsinler, gömsünler. Adam şeriata muhalifse, düşmansa, kahrolsun şeriat diyorsa, Müslümanlara terörist diyorsa, ben senin namazını kılmam o zaman. Sen bana terörist diyorsan sakalımdan ötürü, giyimimden, kuşamımdan ötürü akidemden amelimden ötürü benim kardeşim değilsin neye geliyorsun musallat oluyorsun musallat taşına gel benim cenaze namazımı kıl diyorsun kardeşim böylelerinin cenaze namazlarını kılmayın siz ölü kaldırıcı pislik temizleyici değilsiniz ha. anası geberecek babası geberecek o orada e, siyah şeyler hırkalar şunlar bunlar giyecek apolet takacak bilmem ne yapacak ağlayacak Namaz kılmayacak, gelip onun cenazesini ben kaldıracağım. Onlar bizi nasıl protesto ediyorlarsa siz de onları protesto edin. Kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk eder ve bunu bir başka sünnet alışkanlık adet veya gelenekle değiştirirse İslam'a bağlı olduğunu söyleyip Müslümanların isimleriyle anılsa bile gerçek şekilde bunlar İslam dini üzere değildirler. Ha bir Müslüman var gariban benim bir şeyden haberim yok diyor Allah beni affetsin diyor ya, bu başka bu adam cahil git bunu öğret. Ama ötekisi, ötekisi İslam'a diş bileylemiş kâfir. Evet. Böyleleri, böyleleri Muhammed'in Aleyhisselam'ın dinine tabi olmak yerine kendilerinin uydurdukları istedikleri bir dine tabi olmuşlar. Kardeşler devam edeyim. Bir saat oldu. Evet, tamam. Edin diyen var, etmeyin diyen var. O zaman devam etmeyenler parmak kaldırsınlar. Ulan <gülüyor> şöyle kaldırın ya. Kaldır lan Mustafa. Seni. <gülüyor> Kardeşler o zaman şöyle bir 5-10 dakika daha ne yapalım? Devam edelim inşallah Allah'a yemin olsun şimdi biz görmüyoruz ama Sadıkul emin olan Resulullah'ın haberi var Vallahi melekler şimdi tavaf ediyorlar etrafımızda Tavaf et, Allah'a yemin olsun Çünkü biz burada Allah'ın dinini konuşuyoruz Kimsenin karısının kızısını Kimsenin ırzının namusunu konuşmuyoruz Evet devam Ulema ittifak etti. <gülüyor> Elhamdülillah. Evet kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Furkan Suresi 72. ayeti kerime'de yine <gülüyor> kafirlerin geleneklerine uymayan Müslümanları şu şekilde övüyor. Allah övüyor. Ama Allah'ın yerdikleri de var. Biz Allah'ın yerdiklerinden olmayalım. Onlar ki Allah övüyor bak şimdi ne diyor Subhanallah. Onlar ki Yalan şahitlik etmezler. Kulil Hak, وَلَا وَلَا نَفْسِكِ Doğruyu diyor söyle aleyhine de olsa. Elhamdülillah. Babamın oğlu olsa haksızlık yap da söylerim ki haksızsın. Hakimin karşısına gitsem derim ki vallahi bu haksız. Neden onun için ateşe atayım kendimi? Benim alnımda yazıyor mu? Hede ahmak diye. Yazmıyor. Ben ahmak da değilim, ebleh de değilim. Doğruyu söylerim. Yapmasın, kabahat işlemesin. Cürüm yapmasın, kimse ona efendime söyleyeyim cezalandırmasın. Evet, onlar yanlı, e, yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir şeye rastladıklarında vakar ile geçip giderler. Boş bir şey ne demek kardeşler? Dine, diyanete, İslam'a, kurana insanın menfaatine uymayan şeyler demek. Ayetteki zûr kelimesini müfessirler rahimahumullah müşriklerin bayramı şeklinde açıklamışlardır. Allahu akbar. Müşriklerin bayramı. Tabi başka e, manalara geldiği de var ama bazı müfessirler müşriklerin bayramları demiştir. evet Yine Ebu Davud'da geçtiği bir hadis var. E, bu hadis yine sahih. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde onların yani Medine ehlinin oynayıp eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendiğinde gördüğünde onları oynuyorlar, seviniyorlar. Bu günler nedir? diye soruyor Resulullah Aleyhisselam. Onlar da diyor ki cahiliyede yani cahiliye devrinde cahiliye devri demek İslam'dan önceki Sürülen hayat demek Cahiliye de biz bu iki günde eğlenirdik Ey Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem dediler Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu selam Allah azze ve celle Bundan daha hayırlı olanı Kurban bayramını ve fıtır bayramını Size iki bayram olarak verdi Buyuruyor ha, insan şundan sevinebilir Düşmandan korunur, düşmanları yurdundan atar, sevinir. Ama taşkınlık yapmaz. Ama bunu dini bir vecheye büründürmez. Neymiş şimdi? Kurtuluş Savaşı'nda, Cihan Savaşı'nda melekler değil de şehitler gelmişler, Müslümanlara yardım etmişler. Allah Allah! O şehitler neden gelip de Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu 80 küsur kişiyle parça parça olduklarında gidip yardım etmediler Kerbela'da. Neden bugün Suriye'deki Müslümanlara o şehitler gelmiyor? Filistin'deki Müslümanlara gitmiyor o şehitler? Ha, bunlar ırkçı şehit. Irkçı şehit Türklere geliyorlar. Neden Rusya'da Afganlılar Savaşırlarken, Rusya, Afganistan'a girdiğinde savaşırlarken ırzlarını namuslarını heder ettiklerinde o şehitler gelmediler. Kardeşlerim yalan. Savaşlara şehitler mehitler gelmez. Ha dersen kabul ederim. Allah Azze ve Celle'nin görünmeyen askerler gönderdiğini onu kabul ederim. Bu Kur'an'la sünnetle sabit. Meleklerin geldiğini söylersen onu da kabul ederim. Ha bir de kim gelmiş? Falanca feşmanca Hani böyle evliyaullah denilen Bilmem kim denilen kişiler Uçağın şey bitmiş Benzini bitmiş Sıfır benzinle Şuraya demiş salla bombayı Buraya salla bombayı Üç tane bomba kalmış Bir oraya sallamış bir buraya bir buraya İşi bitirmiş <gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullah. La havle ve la kuvvete illa billah Ondan sonra ne yapmış? Kasiyun Dağı'nda bir çıkmış 12 tane düşman fantom uçağını bir üfürükle aşağıya düşürmüş. Ne üfürük kuvvetli adammış be. Ulan oğlum üfüreceksen şimdi üfür bu Rus'un uçağını gelip efendime söylüyorum bu soğukta Müslümanları bombalıyorlar. Onlar düşsün. Kardeşler iki mesele var bu hususta. Ya bu işte şöyleydi böyleydi diyen insanlar gerçekten bunlar yavur, yavurlarla beraber oluyor Müslümanları korumak için, kurtarmak için kıllarını oynatmıyorlar. Yahut da gerçekten bunlar Müslüman ama yapamıyorlar ellerinden bir şey gelmiyor. İkisinden bir, üçüncüsü yok. Çünkü er-rıza bil masiyet, masiyetun peygamberimiz buyuruyor. Masiyete diyor rıza göstermek masiyettir. Küfre rıza göstermek küfürdür, günah rıza göstermek günahtır. E, eğer bugün senin elinde iktidar varsa, kuvvet varsa, manevi bir cihette, neden sen Keşmir'deki Müslümanlara yardım etmiyorsun? Adamları pişirip, çocukları pişirip babalarını analarına yediriyorlar. Sen üfürükle tükürükle uçak düşürüyorsan, bugün Halep bombalanıyor, İdlib bombalanıyor, Irak alt üst oldu. Suriye'de öldürülecek adam kalmadı. O kuvvetli üfürüğünü kafirlerin uçaklarını, tayyarelerini düşürmek için kullan. Benim gibi Müslüman'ı çarpmak için değil. Adam ne diyor? Sen diyor çok diyor konuşuyorsun diyor. Evliyanın aleyhine diyor çarparlar vallahi ellerinde olsaydı şimdiye kadar nefes aldırmak aldırmazlardı ama elhamdülillah ellerinde demek bir şey yok biz evliyayı inkar etmiyoruz Allah'ın evliyası vardır her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'ın evliyasıdır ama birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat onuncu kat, kırkıncı kat, ellinci kat bir bina varsa nasıl binalarda merdiven varsa işte bu Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları da nedir? Merdiven mesabesindedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'la dostluk kurmuştur. Farzları, sünnetleri, nafileleri ihya ve icra edenler Allah'a bunlarla yaklaşır, veliliğini ne yaparlar? İlerletirler. <gülüyor> Öyle palavraya, mavala, hurafata İslam'da yer yok. Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okunu yüklendi, harbesini, kargısını yüklendi, kılıcını kuşandı, savaşa gitti. Öyle Medine-i Münevver'e de Mescid-i Nebevi'ye oturup da okuyup okuyup ikhlasları ne yapmadı? Kafirlere doğru sallamadı. Tamam mı? Demek ki bu işler öyle okumakla, üflemekle olmuyormuş. Kılıcını kullanacaksın, Allah için çıkacaksın. Çıkmadan önce de Ya Rabbi attığımı isabet ettir, ayaklarımı sabit kıl deyip dua edeceksin. Yapacaksan böyle yapacaksın. Peygamber böyle yaptı. Yapmayacaksan ha, oturursun sabahtan akşama 40 tane hikaye uydurursun. Koyunlar da dinlerler seni, huydurduğun hikayeyi. Evet, ne dedik? Yani kişinin dini ne olur? iki tane bayram var Müslümanların. Birisi Fıtır Bayramı, birisi Odhiyye Bayramı. Ama kafirlerin elinden de necat, necata ermişlerdir, hürriyetlerini ellerini almışlardı. Tabii ki sevinecekler. Oo bizi hürriyete kavuşturdular diye ağlayacak halimiz yok. Ama bu bayramlarımızı da dini bir veciheye büründürüp yalanlarla ne yapmayacağız? Süslemeyeceğiz. Hani bunların süslediği gibi işte evliya toplanmış gelmiş, de enbiya toplanmış gelmiş. Şimdi neredeymiş o evliyalarla enbiyalar? Şimdi neye gelmiyorlar Suriye'ye? Pusulalarını mı şaşırdılar? Haşa va O gün de gelmediler, bugün de gelmeyecekler. Muharebe etme kafirlerle savaşmak dirilerin vazifesi, ölülerin vazifesi değil. Ölüler yaptılar, savaştılar, öldüler, şeyi oldular Allah katında Celle wa yüksek makamları aldılar. Bunlar, bunlar kafirlerin uydurması kardeşler. Ha siz çalışmayın, muharebe etmeyin. As olsa sizi peygamberler kurtarıyor, şehitler kurtarıyor, gaziler gelmişler, bilmem neler gelmiş. Ha, vahşi hayvanlar bile geliyorlarmış. Savaşmaya. Abdullah. Allah Azze ve Celle konuşuyor Abdullah. beni Var kardeşlerim bu meselede Cafer'in söyledi bu hadis Müslim'de geçiyor. Ölen diyor dünyaya geriye gelmez. Ama bu hurafatçılar getiriyorlar nasılsa. Ya bili bili bili, bili, bili der gibi. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşlerim. Şimdi biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen en doğru olan sözleri dile getirelim. Ona göre inanıp iman edelim. Ona göre amelimizi düzeltelim. Adamın birisi buvane adlı bir yerde deve kesmek üzere adakta bulundu. Buvane. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'den geliyor tabi bu şey, Ebu Davud'da geçiyor ve sahih. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da orada daha önce cahiliye insanlarının taptığı putlardan bir put bulunuyor muydu ki? Sen bu bu kurbanı kesmeyi adadın diyor, soruyor adama ve etrafındaki olan Müslümanlara. Hayır ya Rasulullah orada insanların taptığı bir put yoktu diye cevap veriyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu defa peki kafirlerin bayramlarından biri orada kutlanıyor muydu? diye soruyor. Yine hayır cevabını alıyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama nezrini adağını yerine getir. Allah'a isyanda da insanın sahip olmadığı şeylerde de nezre sadakat yoktur dedi. Yani İslam'a paralellik arz eden Kur'an ve sünnet paralelinde bir şey adam nezrederse onu ne yapar? Yerine getirir. Ama Allah'a isyan edilen bir şeyi nezrederse. Mesela Allah'tan ben çok korkuyorum. Hadiste de var benim cesedimi yakın, külümü savurun. O adama benzemek istiyorum. Siz de benim cesedimi yakın dese onun cesedi yanmaz. Beni buradan değil de götürün Efendime Suley'in Mekke-i Mükerreme'deki kabre gömün. Benim Medine'yi burada öldü Medine'yi münevveredeki kabre gömün. Nasıl olsa param çok. Bir tayara tutarım beni götürebilirim. Ha, bu nezre bu isteğe de ne yapılmaz? Uyulmaz. En yakın yere gömülürsün. Allah'tan mağfiret istersin. Şimdi bir de elinde olmayan şeyi de nezredemez insan. Allah'ım senin için bin deve. Ulan ne bin sen Sende bir tane yok. Bir tane devesi olmayan bir adam bin deveyi nasıl ezrediyor Allah Azze ve Celle? Yani sanki Allah'la haşa kelle, dalga geçiyor gibi. Bakın kardeşler burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim önümüze koyduğu bir durum var. Kafirlerin kutladıkları bir bayram. Bak kafirlerin kutladıkları bir bayram yeniden hortlamasın diye cahiliye devrinde bu bayram yerinde tekraren bir kurban kesilmeyi velev ki adak dahi olsa Resulullah aleyhisselatü vesselam ne yapmıyor izin vermiyor. E biz bugün kafirin hortlamamış olan gündemde olan güncel olan bir ibadetini yapıyoruz. Onların örf ve adetlerini kendi dinlerine Parallelik arz eden dinlerinin olmazsa olmazlarını ne yapıyoruz? Husule getiriyoruz. Ya Resulullah bugün aleyhissalatü vesselam bizim halimizi görseydi. Ya bugün olsaydı Resulullah yaşasaydı. Ne derdi acaba bize? Taltif mi ederdi bizi? Yoksa yahu siz hangi peygamberin ümmetindensiniz diye sorar mıydı? İnne la tedri? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Vallahi eğer biz bugün kafirlerin adetlerini uygularsak bu söz bize de yarın söylenecek. Suhkan suhka ya Rabbi diyecek o zaman Resulullah. Allah'a yemin olsun bugün peygamberin aleyhissalatu vesselamın arkasına düşüp onun izinden gitmek varken batılların arkasına düşülürse Kur'an ve sünnetin haricinin arkasına Düşülürse Allah'a yemin olsun kişi ne yapamayacak kurtulamayacak Allah'ın elinden. İki tane yol var. Bir Kur'an sünnet yolu bir de dalalet ve şeytan yolu. Allah Azze ve Celle Kur'an ve sünnet yolunda olmayı bize nasip etsin. Başınıza gelen bir meseleyi ilk önce Kur'an'a arz edin. Ondan sonra sünnete arz edin. Sorun sahabe-i kirama böyle bir şey geldi mi onların başına? Sorun müçtehit imamlarımıza rahimahumullah böyle bir durumla karşılaştılar mı? Allah bahsetmedi Celle Şanuhu Muhammed Aleyhisselam bundan haber vermedi sahabe-i kiramın bundan haberi yok müçtehit imamlar bunları bilmiyorlar sen nereden öğrendin bunu? çıkardın ortaya koydun demek ki bu boş bir şey dini cihette buna itibar etmeyeceksin itibar ettiğin gün ne yaparsın? Ayvayı yersin. Evet kardeşler bu rivayet ettiğimiz okuduğumuz hadiste gösterir ki kafirlerin bayram yerlerinde işlenen bir amel hayır bile olsa. Şimdi hayır ne? Sen Allah için kurban kesiyorsun ama o mahalde kesiyorsun. Bak bu bile caiz değil bunu bile kabul etmiyor Peygamber Efendimiz. Hayır bile olsa başlı başına Allah Azze ve Celle'ye isyan sayılmaktadır. Çünkü o ortadan kalkmış bir adeti sen tekrar ne yapıyorsun? Hortlatmaya çalışıyorsun. İhya etmeye çalışıyorsun. Resulullah buna ne yapıyor? Dur diyor. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü eskideki şirki hatırlatıyor olması bile onun kötülüğünü ortaya koymaya yeterli oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye... İsyan edilen yerleri meşrulaştırmak oluyor. O gün isyan ediliyordu orada. Bugün sen onu meşrulaştırıyorsun. Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye isyanın söz konusu olduğu yerlerde şer'i bir maslahat olmaksızın bulunmak bile caiz değil. Allah'a isyan ediyorlar. Orada bulunmak caiz değil Ancak bir maslahattan dolayı bulunabilirsin O da şer'i bir maslahat olacak Nedir şer'i maslahat? En güzeli Oradakileri davet edersin İslam'a Yaptıklarının kötü olduğunu Hatırlatırsın onlara Yiyorsa bunun için gidersin Orada bulunursun Bunları nehyedebiliyor musun? Nehyedemiyorsun Ne yapıyorsun? Onların yemeklerine ortak oluyorsun Çok samimi bir arkadaşım var Hristiyan. Gebermiş. Ne yapıyorsun? Onun cenazesinde bulunuyorsun. Onlar haş çıkarıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Sen elini kolunu sallamışsın. Orada duruyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle'ye isyan edilmiş cehennem ehlini gönderiyorlar. Sen oraya gitmeyeceksin. Sen oraya gitmeyeceksin. Adam, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin diyor gebermiş. Kafir şeyine, akrabasına. Allah rahmet etsin diyor. Hani ayeti kerimede Allah-u Resulü'nü esiyan edenler kendi babaları, oğulları, en yakınları olsa dahi onlarla muhabbetli göremezsin onları diyordu. Nerede Kur'an-ı Kerim? Vallahi Kur'an'ın hükmü bir vadide biz başka bir vadideyiz. Çünkü biz Kur'an'ı öğrenmedik. Biz Kur'an'ı sahabe-i kiramın anlayışı üzere öğrenmedik. Hayatımıza tatbik etmedik. İşte bir lokma oradan, bir lokma buradan. Kozmopolüt bir din anlayışımız var bizim. İsteyen istediği gibi ne yapıyor? Anlıyor. İsteyen istediği gibi de din tutuyor. Evet, şer'i maslahat da İslam'a davet veya münkerden kaçındırma hususları gibi bir şey olabilir. Böyle gidersen gidersin. Yoksa işte gideyim de efendime söyleyeyim, baş sağlığı dileyeyim, arkadaşlığım bozulmasın. Bozulu versin. Zaten din arkadaşlığın bozulmuş senin. Din arkadaşlığın bozulmuş. Arkadaş arkadaşlığım bozulsa ne olur? Evet. Beyhaki'de geldiğine göre Ömer radıyallahu anhu da Allah düşmanlarının bayramlarından sakınınız dediğinde ne yapıyoruz? Biliyoruz. Evet kardeşler daha çok var ama ben ne yapayım artık kısadan böyle 3-5 dakikada vereyim. Bilmiyorum bağlayabilir miyim ama. Bugün Müslümanlar arasında Noel'i yani İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamayı caiz görmeyenler şimdi hep vurduk Hristiyanlara. Bir de bizim Müslümanlara vuralım da aklımız başına gelsin. Noel neymiş? İsa Aleyhisselam'ın doğumuymuş. Öyle mi? Öyle kabul ediliyor. Hadi onlara vurduk. Bir de bizim Müslümanlara da vuracak durumumuz var. Hem biz nalına vururuz hem mıkhına vururuz. Yani adalet ehliyiz. Ha, Hristiyan yaparsa kötü, Müslüman yaparsa iyi. Var mı öyle yağma? Yok. Şimdi... İsa aleyhisselamın doğumunu kutlanmasını caiz görmeyen kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu çeşitli münkerlerle beraber kutlamaktadırlar ve bunda da bir mahsur görmemektedirler. İlk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi günde doğduğu kayıtlı mı? Kesin mi? Kesin değil. Sekiz tane rivayet var. Resulullah Aleyhisselam şu günde mi doğdu, bu doğdu, şu günde mi doğdu, şu ayda doğdu, bu ayda doğdu. Ama en kesin rivayet fil senesinde doğması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ebrehen'in Kabe-i Muazzama'yı yıkmak için geldiği fil senesinde. İki alim ne yapmamış? Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu günde doğmuştur deyip ittifak etmemişler. Bir sürü neler var? İhtilaflar var. Velev ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi günde doğmuş olduğu yüzde yüz isabetli olsa dahi sahabe-i kiram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutladılar mı? Kutlamadılar. Böyle bir rivayet yok elimizde. Böyle bir rivayet olsaydı biz de kutlardık onu. Çünkü yazardı kitaplar. Herkes davet ederdi bu günü kutlamaya. Biz de ne yapardık onu kutlardık. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın doğduğu güne sevinmek mi maksatla matlup olan şey yoksa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirdiği şeriata sahip çıkmak mı? Adam hiç namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, bilmem ne yapmıyor. Şunu bu dinle, diyanetle uzaktan yakınla alakası yok. Ama Mevlüt kandili gününde geliyor ne yapıyor? Mevlüt dinliyor maşallah bir de ağlıyor, bir de ağlıyor. Hele hele <gülüyor> Mevlüt okuyan adamın da sesi biraz canlı kısa, biraz da böyle uçku havası yapıp da ağdırıp kağıdırıyorsa adam ağlıyor. Neymiş? İçi coşmuş. Ulen senin için namaz kılarken coşsun. Adamı beş kişi döveceksin ağlatamazsın. Geliyor orada kasideyi dinliyor ağlıyor. Neymiş imanının göstergesi. Senin imanın olsaydı sen Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiği dinin en büyük şartlarından en devamlı şartlarından bir tanesi olan namaza devamlı olurdun. Namaz yok niyaz yok. Ama ne yapıyorlar? Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her şey gösteriş. Bizim Müslümanlarda da bu var yani. Şimdi hep Hristiyanları ne yapmayalım? Kötülemeyelim. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlayanlara, Tukak'a, Deyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutluyorlar. Onlara ne yapamayız? 4 elle 5 kolla sarılamayız. Bu çifte standart olur. Hıristiyanların vazifesi neydi? İsa Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktı, yaşatmaktı. Bizim vazifemiz Muhammed Aleyhisselam'ın dinini yaşayıp yaşatmak. Bakın Allah Azze ve Celle... Leyletül Kadir diyor. Leyletül Kadir. Leyletül Kadir. Hayru min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Allah'tan bak Leyletül Kadir diyoruz. Kadir gecesi. Kadir kandili demiyoruz bak. Allah korumuş Celle Şanuh Kadir gecesini. Ötekinden hepsi kandil. Kimisi lamba, kimisi florosan. <gülüyor> kandil. Evet. Aişe Aleyhisselam da bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Birisinkini kutla kötü birisinin kutla, sünneti ihya ediyorsun, iyi yapıyor, Böyle olmaz. Kutlamayacaksan ikisinde kutlamayacaksın. Evet. Evet kardeşlerim. Biz Hristiyan mıyız ki ne Noel'i ve yılbaşını kutlayalım? Şimdi ne yapıyor? Sorular soruyoruz. Biz Allah azze ve celle'ye savaş açanlar mıyız ki Yılbaşı özeline piyango biletleri alalım. Biz dini vazifemizi yerine getirip kurban keserken ki bu kurbandan fakir fukara herkes et diyor ve Allah bu kurbandan razı oluyor. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Evet, biz bu ibadetlerimizi icra ederken medyayı hayvan Katliamı oluyor diye ayağa kaldıran kafirler gibimiz ki bizim olmayan bir günde hindi kurban edelim. Onlar kurban ediyorlar hindiyi sadece kendileri yiyorlar. Biz koyunu keçiyi danayı sığırı deveyi kurban ediyoruz ümmete dağıtıyoruz. Biz kurban ediyoruz herkes bunun etinden müstefid oluyor. Katliam oluyor? Onlar kendileri kesiyorlar. Kendileri yuduyorlar. Ama bu ne oluyor? İlericilik oluyor. Çam kesiyorlar. İsa Aleyhisselam çamın üstüne gelecekmiş. Ulan senin kestiğin çam şu kadar. İsa Aleyhisselam en az 75-80 kiloluk adamdı yani. Normal bir insandı İsa Aleyhisselam. Hiç düşünmüyorlar. Evet. Evet kesilmesi gerekli görülen birkaç tane çam ağacı için gezi olaylarını başlatıp memleketimizin başına bela olan şeref şerefsizler gibi miyiz ki hiçbir ihtiyaç yokken yılbaşı için gencecik çam fidelerini keselim. Bir de çocuk bile ne yapmaz bunu, inanmaz. Hz. Aleyhisselam bu çamın üstüne şed çekmiş. Çoğu da onların yapma çam. Ha, İsa Aleyhisselam bilemiyor hangisi yapma, hangisi efendime söyleyeyim. Sahih. Haşa ve kella. La haule ve la kuvvete illa billah. Evet, devam edelim. Bizler dinine, diyanetine, vatan ve milletine ihanet eden sefiller miyiz ki yılbaşı kutlamaları yaparken malımızdan, ırz ve namusumuzdan, din, diyanet ve her türlü hassasiyetlerimizden vazgeçelim? Şimdi bu kim kime dumduma. Dünyada yaşanan her türlü kötülüğün müsebbibi Hristiyan ve Yahudilerken bizim insanımızı öldüren, yerinden yurdundan süren, ırz ve namuslarına musallat olan, mallarına el koyan, düşmanlarımızın dini ve milli uygulamalarını kendimize hayat standartı ve ilericilik olarak anlayıp, uygulamamız saçmalığın daniskasıdır. Ve katiline aşık olmaktan başka da bir şeyi ifade etmemektedir. Adamlar bizi öldürüyorlar. Biz onlarının dinlerini ne yapıyoruz? Ziya etmeye çalışıyoruz. Vallahi öldürsünler. Çünkü sen layıksın. Öldürülmeye layıksın sen. Nasıl? Zaten kaybetmişsin şerefini. Şerefsiz adam yaşamasa da olur dünyada. Evet dünyada cereyaneten bütün bu olumsuzlukların yanında İslam düşmanlarının Müslümanlara yaptıkları ortadayken Müslümanım diyenlerin kalkıp düşmanlarının dini milli bayramlarını kutsal saydıkları şeyleri taklit ederek uygulamaları onların ne derece dejenere olduklarını göstermektedir. Sanki din değiştirmişler. İslam dini kabuk değiştirmiş sanki. Asliyetini kaybetmiş gibi. İslam dini asliyetini kaybetmedi. Bunu yaşayan insanların asliyeti kayboldu. Dini algı, algıları, dini anlamaları dumura uğradı. Evet kardeşler, bütün bunları zikrettikten sonra en son sözümüz Rabbimizin Celle ve Ala El Enfal Suresi. 42. ayette buyurduğu gibi helak olan delille helak olsun. Yaşayacak olan da delille yaşasın ayeti kerimesi. Evet. Allah Azze ve Celle bizi sevdiklerini sevmeyi bizlere sevdiklerini sevmeyi düşman olduklarına da düşman olmayı nasip etsin Amin. Allah Subhanahu ve teala ne güzel dost ve yardımcıdır kime? kendisine dost ve yardımcı olanlara Allah Subhanahu ve teala Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabe-i kiramın müştehit imamlarımızın selef-ü salihinin izinden gitmeyi cümlemize nasibi bir eylesin ve kolaylaştırsın ve sevdirsin bu yolda can vermeyi Allah Celle Velal'a bize nasip etsin. Ve sallallahu ala nebiyina ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Baahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin ve ve